Bu parçayı Mustafa Bey için seviyorum. çok teşekkür ederim. Hey hey hey hey hey hey Bir kışmınan geldi geçti peh peh Keçi sakallı Mustafa Bey hey hey hey Şapkasını taktı geçti, şapkasını taktı geçti. Keçi sakallı Mustafa Bey, rap tasarımcısı, rap tasarımcısı. Keçi sakallı Mustafa Bey, hijyenik biri, nostaljik biri. Programına konu kolaydım. O programda tümü söyleseydim hey hey hey. Uzun saçlarını seveseydin, uzun saçlarını sevedin. Kızralı Mustafa Bey, bir beyin olup web tasarımcısı. Keçi sakallı Mustafa Bey ve tasarımcısı, program sunucusu. Şapkası var rengeli fötür Peh peh peh Şapkası var krem rengi Hey hey hey Mikrofonununa ahengi Mikrofonun ahengi Keçi sakallı Mustafa Bey Kolunu sallama Kolun çıkacak Kolun ağrır sabaha kadar Kafanı sallama, boynun kopacak. Hakikaten <gülüyor> yani bir şey demiyorum. Ee, yani Şeyden bir şey demiyorum. <gülüyor> Eyvallah hocam ya yani hoş ettiniz ya ortamı. <gülüyor> ya. Ben çıkıp karıştırdım <gülüyor> lütfen. Komik olsun dedin komik oldu. <gülüyor> yani ne yapayım ben? Çok iyi ya yani Tabii ya bunu bunu yani hiç bu kadar beste, güfte, eser var mı kabul mü? Yani hocam hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Bu bir doğaçlama değil mi? Ya şey bu Kızılol var Yani aslında Körol'un burada çok ayıp ettik ama sen de aşağı kalır bir yeteneğin yok nasıl bir yeteneği var? Kizliroğlu Köroğlu'nu dövmüş yani düşün. Hadi ya. Şimdi bunlar e, Köroğlu ile Kizliroğlu bir dağda geziyorlar. ikisi de iç kıya. Köroğlu biliyorsun ünlü bir kahraman zaten Bolu Bey'e karşı. Köroğlu Kizliroğlu'nun metini duyuyor. Çok iyi bir yiğit olduğunu duyuyor. Eskiden işte atlarla yiğitler atların üzerine çıkıp birbirlerine düello şeklinde bir şeyler yaparlarmış. Tabi tam olarak bilmiyorum ama ikisi karşılıklı olarak şey yapıyorlar. Atlarla işte kavga gibi bir şey. Tam bir kavga değil de oyun gibi bir şey oğlu Köroğlu'nu yeniyor. Köroğlu da işte bükemediğim bileği öpeceksin şeyle. Bu şeyi ona yazıyor. Mert bir şekilde. En son kıtasında diyor ki işte Hay edende de Hayatepe, Huy edende Huyatepe. Köroğlu'nu Çayatepe oğlu Mustafa Bey diyor. Yani çaya düşmüş demek ki artık orada Köroğlu. Yani Kiziroğlu'nu meth ediyor. Benden daha iyi diyor. Günümüzde hangi insan kolay kolay kendinden daha iyi? üstün biri olduğunu met edebilir veya yenildiğini adam o kadar ki alçak gönüllüymüş. Ee, yani buradan şunu anlıyoruz galiba bu keme diniliyor bir sözlük Göroğlu'na ait. Yok. Değil mi? Yani bu toplumumuzun şey, şey, şey, yani, sanki öyle dedi de o anlamda bir şey Hı, yani. Anladım. Takdir etmiş yani. Hı -hı. Yenilmiş, yenilgi kabullenmiş. Hı -hı. O kadar işte Yiğit olmasına rağmen oğlundan daha şöhretli bir olmasına rağmen onun kendisini yenilmesini kabullenmiş. Hı, güzel ya.